bu hizmetimizin neticesi olan Risale-i Nur'un serbestiyetini değil yalnız biz ve bu Anadolu ve alemi İslam alkışlıyor, takdir ediyor. Belki kainat dahi memnun olup cevvi sema ve fezai alem alkışlıyor ki 3-4 ayda bir yağmura şiddeti ihtiyaç varken gelmedi. Yalnız Ankara teslim kararına tevafuk eden Leyle-i emsalsiz ve gürültülü rahmetin gelmesi ve Denizli'de mahkemenin bilfiil fiil teslimine karar vermesi, yine Leyley i Miraç'ta aynen Risale-i Nur'un bir rahmet olduğuna işareten Leyla-i e tevafuk ederek kesretle Melek-i Rad'ın alkışlamasıyla ve rahmetin Emir Dağı'nda gelmesi, o teslim kararına tevafuk etmesi ve bir hafta sonra, demek Denizli'de vekillerimizin eliyle alınması hengamlarında yine aynen Leyla-i Miraç'a ve Leyley i Regaib'e tevafuk ederek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 ve ey zındıklar risale-i nura ilişmeyiniz eğer ilişirseniz yakında sizi bekleyen belalar sel gibi başınıza yağacaktır diye 10 seneden beri Kerratla söylüyorlardı. Bu hususta şahit olduğumuz felaketlerden birincisi 4 sene evvel Erzincan'da ve İzmir civarında vukua gelen harekete arz olmuştur. O vakitler münafıklar